Euzu billahi minash shaytanir recim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler Bakara suresinin 258. ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Musaftan 42. sayfa Rabbim burada İbrahim aleyhisselam ile o dönemde yaşayan ve halkı kendisine tapmaya zorlayan yönetici arasında geçen bir konuşmayla başlıyor bu bölüm. Elmetara ilerledi hac İbrahim fi rabbihî. En ata Allahul mülke. Allah celle celalüh kendisine Mülk verdiğinden dolayı Rabbi ile çekişmeye kalkan Rabbi konusunda İbrahim Aleyhisselamla Çekişmeye kalkanı gördün mü? Diyor sevgili peygamberimize Şimdi de bize diyor Efendimizin şahsında Sahip olduğu otoriteden Sahip olduğu İmkanlardan dolayı İbrahim Aleyhisselam'la Allah konusunda, Rab konusunda Tartışmaya gireni gördün mü? Gördük Yahu biz görmedik Yani bu çağda e, 2000 yıl önce, 3000 yıl önce Geçmiş bir olayı biz görmedik ki Bakınız Cenneti de görmedik. Ama cennetin varlığı konusunda bizim zerre kadar şüphemiz yok. Niye yok? Rabbim var diyordu ondan. Rabbimin var demesi, benim görmemden bana daha etkilidir. Niye? Görmede ben yanılabilirim. Gözümüzün yanıldığını çok gördük. Yani bu hayatımızda biz, Gözümüzün yanıldığını görmüşüzdür. Ama Allah Celle Celaluhum verdiği haberlerde hiç yanlış ve yanılma yok. Onu anlamada yine biz yanılma yapabiliriz. O ayrı bir iş. Şimdi görmüş gibi olayı Rabbimizden dinliyoruz. Diyoruz ki, diyor ki Rabbim اِذْغَالَ اِبْرَاه۪يمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْي۪ي ve ümitü, oh ahiyi ve ümit." Rabbim diyor İbrahim Aleyhisselam, "Benim Rabbim dirilten ve öldürendir." Rabbini tanıtıyor o devlet başkanına, yani Nemrut'a. "Benim Rabbim öldürür ve diril, diriltir ve öldürür." Yani bu insanlara can veren o, bir gün geldiğinde canı alanda yine o diyor. Nemrut da diyor ki ha ben de öldürürüm. Ben de diriltirim diyor. Şimdi onu yapmış da ayette haber vermiyor da. İki tane adam getirin demiş, getirmiş. Vurun birini demiş, boynunu vurmuşlar. Öbürünü serbest bırakın demiş, serbest bırakmışlar. Bak demiş birini öldürdüm. Birini serbest bıraktım. Mantık bu. İbrahim. Bâle İbrahim fe inna Allah yati biş min el-m eşriqi biha min el-magribi fabuhita allazi kefer. İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Pek. Pek. Yani kabul etmedik ama senin aklın yetmedi anlamında. Peki. Benim Rabbim güneşi doğudan getirir." Buyur, sen de batıdan getir bakayım bir. Derken, Nemrut'un gözleri belere kaldı diyor. O kafirin gözü belere kaldı. Yani şaşırdı kaldı. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah Celle Celaluhu, zalim toplumlara hidayet vermezdi diyor muhterem dinleyenler Rabbimin bize verdiği örnekler yani kendisinin yaratıcılığını anlatan örnekler herkesin gördüğü bildiği örneklerdir bu bize aynı zamanda tebliğ metodumuzu da öğretir Rabbim tebliğ metodumuzu bize öğretirken, insanlara, mesela biz Türkçe konuşuyoruz, insanlara, Türk insanına konuşuyoruz. Bu Türk insanına bir şey anlatırken, 70 milyon insanın bildiği örnekleri vermemiz gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız, Gavurca bir isim buluyor O bahsettiği örnek de Bilmem ne e, denizinin içinde Bilmem ne kayasının üzerinde olurmuş Ondan örnek vererek Allah'ın varlığını ve birliğini İspata yöneliyor Şimdi vatandaşın zihni Bir kere o isme takılır O isim ne? O ne? Anlattığı ne? Rabbim Burada İbrahim Aleyhisselam diliyle Allah güneşi doğudan getiriyor Hadi bakalım sen de batıdan getir Güneşi yeryüzünde bilmeyen yok 6 milyar insan Doğudan doğduğunu batıdan battığını Her ülkenin insanı görüyor Faydalanıyor ve biliyor yani edebi eserlerinizde kullandığınız kelimeler herkes tarafından bilinen kelime olursa evrensel yakalanır. Misafirperverlik konusunda köyümüzdeki bir adamı anlatırsanız geçersiz olur. Köyümüzde o geçerli olur da Türkiye'de ve dünyada geçerli olmaz. Ama Halil İbrahim sofrası derseniz, Berlin'de okusanız o metni anlayan olur, New York'ta okusanız anlayan olur, Çin'de okusanız da anlayan olur Halil İbrahim sofrasını. Kılıç dedin mi, Hazreti Ali'nin zülfikarından bahsederseniz, edebi metninizde o da tutar. Ama sizin köylü Karamad'ın bıçağından bahsederseniz, köyünüzde geçerli olur da, ...Türkiye'de veya dünyada geçerli olmaz. La zalimin. Allah zalim toplumlara hidayet vermez diyor. Ne demek? Evvela zalimliği bırakacaklar. Veya zalimliğin yanlış olduğu kanaatindelerse... ...insanlar zamanla adaleti sevmeye yönelirler o zaman hidayet gelir o insanlara hani Rabbim de inhu ve illa zikrun lil alemin limen şa'e en yesteqim bu Kur'an bütün alemlere övüttür ama övüdü alması için nasihatı alması için kişinin doğruluğu istemesi lazım limen şa'e en yesteqim doğruluğu arayanlar var şu anda yeryüzünde İngiltere'sinde, New York'unda, Londra'sında, Moskova'sında, Mekke'sinde, Çin'inde doğruyu arayan insanlar var İşte o arayanlar Kur'an'la karşılaşınca Müslüman oluyorlar Arayanlar ancak yalnız Fakat şartlanmış hareket edenler var Bizim ülkemizin buldukları en doğrudur. Ne yapıp edelim bütün dünyaya kabul ettirelim diyenleri Müslüman olması zor. Onun için Rabbim evvela zalimler diyor hidayete ermezler. Allah onlara o hidayeti vermez. Ev kellezi merra ala qaryatin ve hiye khaviyetun ala قال أنا يهيي هذه الله بعد موتها فأماته الله يوم مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت Gal, lübesti yıaman, öbür adayım. Gal, bela lübesti miiete amin. Fındırıla dağamı k ve şarabık elemiyetsene. Fındırıla pimarı k ve linijalı k ayaıten linası. Fındırıla lezamı kifin nünsüzü ha kifin nksü ha lehma. Fılma lehu. Gal, alemi in Allaha la kılışin kadir. Rabbim diyor ki, sen yine görmedin mi Şu adamı ki ismi verilmiyor ama tefsirler O zehir için Olduğunu söylüyor O zehir Bizim değerli ilim adamlarımız Tarafından Sahabe-i kiram tarafından da Peygamberdir Diyenler var Hayır peygamber değildir Diyenler de var O zehir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer galti Yehudu o Zeun İbnullah Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğludur dediler diyor Rabbim peygamberdir diyenlere göre işi ele alırsak Uzeyir Aleyhissellah vesselsselam bir yolculuk esnasında harab olmuş bir şehre uğradı yani tavanlar yere inmiş Göçmüş bir şehre Uğradı Tefsircilerin ifadesine göre Kudüs Bukdun Nasır tarafından Yerle bir edilmiş Rabbim diyor Uzeyr Aleyhisselam Şimdi Uzeyr Aleyhisselam peygamber mi Değil mi tartışma devam ediyor ama Salih bir insan Olduğu konusunda tartışma yok Yani Yani ya peygamber veya peygambere gönül vermiş seçkin bir insan bir kere. Ya Rabbi, bu öldükten sonra sen bunları nasıl dirilteceksin diyor. Yani şöyle şehre bir bakıyor, tavanlar yere çökmüş insanlardan hiç iz kalmamış ve o şehir halkının nasıl diriltileceğini düşünüyor. Derken ağacın gölgesine şöyle bir uzanınca orada uyuya kalmış. Ama ayet diyor ki Allah onu tam 100 yıl orada öldürdü. Sonra da diriltti. 100 yıl orada kaldıktan sonra diriltti. Rabbim ona sordu, ne kadar kaldın burada? O da dedi ki, bir gün veya yarım gün kaldım dedi. Rabbim de diyor ki, sen burada tam 100 yıl kaldın. Bak yemeğine ve içeceğine, hiç bozulmadı. 100 yıl kaldı ama yemek orada duruyor. İçeceği de duruyor. Ama eşeğine bak yanında eşeği varmışmış eşeğine bak diyor eşeğin kemiklerine bak biz onu nasıl şimdi toplayacağız sonra ona kemiklere elbise, et giydireceğiz dirilteceğiz gör diyor ve yapıyor da. Bunun için yaptığını Hazreti Uzeyir Aleyhisselam'a insanlara bir e, mucize olsun, bir ayet olsun, bir ibret olsun için yaptığını ifade ediyor Rabbim. Ayetin anlatmak istediği şu. Uzeyir Aleyhisselam yolculuk esnasında Kudüs'ün harap halini görünce ya Rabbi bunlar nasıl dirilecek? Bir ahiretteki diriliş kastedilmiş olur. İki, bunlar yeniden nasıl hayat bulacaklar bu insanlar? Yani bu nesil, bu din yeniden nasıl dirilecek? Orada uyuyunca uyanmış Rabbim sormuş: Ne kadar kaldın burada? E, bir gün kaldım veya yarım gün. Hani eşeğin? Eşek yok. Kemikler var. Bak demiş, sen burada tam yüz yıl kaldın. Şu kemikler de eşeğin kemikleri. Kemikleri bir araya getiriyor Rabbim. Üzerine de etini döşeyiyor, eşek canlanıyor. Rabbim diyor ki, bir de yiyeceklerine bak. İçeceğinle yiyeceğine. Yiyecekle içecek hiç bozulmamış. İşte biz böyle diriltiriz, diyor Allah Celle Celaluhu. Fahrettin Razi tefsirinde anlatır İmam Malik mezheb imamlarından İmam Malik Rahmetullahi Aleyh'e sorulmuş Allah'ın varlığını ispat et deseler ne dersin demişler o da demiş ki yumurtayı gösteririm yumurtayı elime alır adamlara gösteririm derim ki bunu hiç görmeseydiniz ömrümüzde yumurta de kelimesini duymasaydınız, yumurta yemeseydiniz, yumurta hakkında bilginiz olmasaydı ve ilk defa bunu karşınıza getirselerdi, elinize verseler, beyaz bir mermer ve deseler ki, bunun içinden kuş çıkar. İnanmazsınız diyor. Şimdi inanırız, hep görerek büyüdüğümüzden inanırız. Yani bizim bildiklerimizin aslında hepsi mucize. Gördüklerimizin hepsi aslında mucize. Yani efendim Uzehir orada 100 yıl kalmış mı? Ben kaldığına inanıyorum. Rabbim öyle diyor. Keif suresinde 300 yıl 309 yıl kaldığına nasıl inanıyorsak o yedi yiğidin e ashabı Kehif diye bildiğimiz insanların 309 yıl orada kaldığına nasıl inanıyorsak öyle inanırım. Yumurtadan tavuğun çıktığını biz görüyoruz. Orada o küçücük embriyonun 20 günde tavuğa dönüştüğünü yani civcive dönüştüğünü görüyoruz. Ama her gün gördüğümüzden Normal tabii iyi hale dönüşmüş oluyor. Gözle görülemeyecek kadar küçücük meniden biz oluşuyoruz. Bizden meni oluşuyor. Yani devamlı bunlar oluyor da dikkatimizi çeki veren olmuyor bizim. Onun için Kur'an-ı Kerim her gün gördüğünüz, tattığınız, tuttuklarınızın zı dikkatimize sunuyor Allah Celle Cellearif bizim. kale. Felma tebeyyene lehu qale en Allah la kulli şeyin kadir. Onlara her şey ona her şey açığa kavuşunca yani eşeğin dirildiğini, yiyeceğinin de bozulmadığını görünce dedi ki: "Uzeyr Aleyhisselam ben şunu iyi biliyorum ki Allah her şeye gücü yetendir." diyor Hz. Aleyhisselam. Şimdi biz diyoruz. Alemu ennellahi ala kulli şeyin kadir. Na'lemu ennellahi ala kulli şeyin kadir. Ben biliyorum ki Allah her şeye gücü yetendir. Biz biliyoruz ki Allah her şeye gücü yetendir. Yani zalimler buhtun nasır gibi gelseler Irak'ın altını üstüne üstünü altına getirseler, bir zamanlar İtalyan'ı, Yunan'ı, İngiltere'si, Fransa'sı ülkemize akbabaların saldırdığı gibi saldırdıklarında hasta adam bitmiştir. Parçaladık parça parça ettik dediklerinde, parlamentolarında bu iş bitmiştir, rahat olun, daha dirilmeleri mümkün değildir denildiğinde, nasıl yeniden dirilmeyi sağlamışsak, Allah Celle Celal bu imkanı bize vermişse, yine de bu toplum yani İslam toplumu yeniden dirilecektir. Nasıl, o gün için Uzeyr aleyhisselam ve ona güvenenler nasıl dirilmişlerse, Müslümanlar da aynen öyle dirileceklerdir. Yani bu örnekler bize boşuna bildirilmiyor Rabbimiz tarafından. Ve iz gâle Rabbi erini keyfe tuhyil mevtâ. Bir gün İbrahim Aleyhisselam Rabbine dedi ki, Ya Rabbi ölüler nasıl diriltirsin? Gâle evelem tü'min, Yoksa iman etmiyor musun? Gal İbrahim Aleyhisselam diyor ki, Bela, iman ediyorum. lakin liyatme inne kalbi. Ancak kalbimin tatmin olmasını istiyorum. Diyor Rabbine. İbrahim Aleyhisselam. "Kal fehuz 4 hakim." Rabbim de İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki: "Peki, dört tane kuş al. Onları kendine alıştır. Sonra onları parça parça et ve dağların üzerine koy sonra da onları çağır onlar sana koşarak gelecekler diyor İbrahim Aleyhisselam da bunu yapıyor ve alem iyi bil ki ennallâhe azizün hakîm Allah her şeye gücü yetendir her şeye hakimdir. Hükmünde de hikmet sahibidir. Güç ve otorite Allah'a aittir diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi yukarıda yani bu Bakara suresinin 258. ayet-i kerimesinde Ölen, öldüren ve dirilten Allah Celle Celaluhu diyor. 259. ayet-i kerimesinde yakın yıkılmış bir şehrin halkını yeniden diriltecek olan da yine Allah Celle Celaluhu'nun olduğu bize tanıtılıyor. Bu 260. ayet-i kerimede de kuşları dirilten Allah Celle Celaluhu'nun olduğunu yine bildiriyor. Çağımız insanının en büyük sorunu iman konusunda en büyük sorunu ahirete iman. O sorunudur. Derinlemesine düşünmeme eğitiminden geçiriliyor insanlık, materyalist eğitimle. Her şeyi madde ile değerlendirme eğitimi veriliyor. Ve o da babasını toprağa defnederken veya Hindistan'da atı anasını yakarken, ''Yanan külü görüyor, toprağa defneden de mezarlıktaki kemiği görüyor ve diyor ki dirilme nasıl olacak?'' İşte buna Yasin suresinin son sayfasında müşriğin biri sevgili peygamberimize geliyor, elinde bir çürümüş kemik var. ''Kemiği ufalamış toprak toz halinde akıyor.'' Ve efendimize diyor ki: "Men yuhyil azame ve hiya Bu çürümüş kemiği kim diriltecek?" diyor. Rabbim de efendimize diyor ki: cevap ver ona. Kul: "Yuhyihi allazi enshaaha evvel Onu ilk defa kim yaptıysa, yani kemik haline kim getirdiyse Çürüdükten sonra tekrar onu inşa edecek olan da odur de ona. En kestirme cevap. Herkesin anlayacağı bir cevaptır bu. Sizin de konuşurken, yazarken, ne olursa olsun anlatırken, herkesin anlayacağı kelimeleri kullanmanızı da öğütlemiş oluyor Rabbim. Herkesin anlayacağı bir dil. Bu insan öldükten sonra kim diriltecek? Bu insanın bu hale kim getirdiyse o diriltecek. Bitti. Hani 20 yaşında bir delikanlı 20 yıl önce yoktu. Nerelerden toplandı? Dünyanın her tarafından toplandı. Ta güneşten ışığı ve ısı geliyor oluşması için. Dünyanın her tarafından gelenlerle yiyecek ve içecek ve hava ile bu hale geliyor. Kim getiriyor? E Allah Celle Celaluhu. İşte ahirete iman konusunda sorun olduğundan Rabbim bunu çeşitli örneklerle bize veriyor. Anlatı veriyor. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah'a imandan sonra en çok tekrarlananın ahirete iman olduğunu görüyoruz. Sonra peygamberlik imanının geldiğini görüyoruz. Yani tevhid, ahiret ve risalet. Tabi risalete imanın içerisinde kitap giriyor. Çünkü risalet yani elçilik görevi neyle olur? Getirdiğiyle olur. O da Kur'an, geçmişte İncil, daha önce Zebur ve Tevrat ve diğer sahifeler Bunlar da iman esaslarımızın arasına girmektedir Biz o Kervana katılmışız Rabbimize ham senalar olsun bundan dolayı Hani ki onu da yine Rabbim öğretiyor bize Elhamdülilillahildi hedan Aliha ve maumnalinetediye levla en hedan Allah bu imanı bize lütfettiğinden dolayı Allah'a hamd olsun Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz doğruyu bulamazdık Ne güzel bir ayet değil mi? Ya şu anda Dünya insanının 6 milyarının bildiği Doğruları toplasak Hani bu konuda bazı araştırmalar var Özellikle dinler tarihi araştırmacılarının Kıyaslamaları vardır Yani Amerika'daki Bilmem Maya dinlerinde olanlarla Tevrat'ta Beraber olanlar Kur'an'la birlikte olanlar, aynı şeyler Kur'an'da da var. Bütün bu doğruları toplasanız, görürüz ki hepsi peygamberlerden, dünyaya yayılmış. Kitaptan bir dayanak var. Mimari'nin temeline baktığınızda din var. Bütün mimari'nin, dünyanın neresine giderseniz gidin, o şehre örnek olan mimari eserler, dini eserlerdir. Doğruluğun temelinde din var. Onun için biz bu hadret Adem'den hadret Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a Gedar gelen peygamberler kafilesinin Peşine düşmüşüz. Rabbim buradan ayırmasın. Gönlümüze Kur'an'ı bir ışık gibi almışız. İki dünyamızı onunla aydınlatmaya gayret gösteriyoruz. Rabbimiz nurumuzu artırsın. Huzuruna en az günahla varanlardan ve de onun affına mazhar olanlardan eylesin. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.